Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bugünkü konuğumuz Sayın Erdoğan Ersever. Tiyatro sanatçımız, devlet tiyatro sanatçısı. Erdoğan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Ülkü Ayvas, sana iyi yıllar diliyorum. Sevgili dinleyenlerimize, mutlu seneler, sağlıkla, sıhhatle. İyi düşünün, bu yılınızı iyi geçirdiniz mi? Hı? Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi? Bu yıl hiç gün ışığıyla uyandınız mı? Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz? Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız? Kaç sabah yolda bir kediye okşadınız? Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu hiç? Ve siz onu kokladınız mı? Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı? Kendinize bu yıl hiç oyuncak aldınız mı? Kaç kez gözlerinizden yaş gelinceye kadar güldünüz? Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı hiç? Çimlere uzandınız oldu mu hiç? Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç? Hiç taş kaydırdınız mı bu yıl? Kaç kez kuşlara yem attınız? Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı? Bu yıl... Kaç kez gök kuşağı gördünüz ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı? Kaç kez mektup aldınız bu yıl? Eski bir dostunuzu aradınız mı? Kimseyle barıştınız mı bu yıl? Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez fark ettiniz? İyi bir yılın bunlar gibi birçok küçük şeylere bağlı olduğunu hiç düşündünüz mü bu yıl? Yayalım. Yayılın çimenlerin üzerine, acele edin, er veya geç, çimenler yayılacak üzerinize. Harika bir seçim, harikulade bir seçim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim, Erdoğan biz teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili dinleyicilerimize de çok hoş bir sürpriz oldu, harikulade bir seçim doğrusu. Yani ben de doğrusu yani gözlerimi kapamak istedim. Canım Son dizelerde mükemmeldi. mükemmel Şimdi Erdoğan abi Ankara Devlet Konservatuarı'dan mezun olduğunuzu biliyoruz Evet evet e, Yüzlerce oyunda oynadınız pek evet. çok e, seslendirmede bulundunuz evet, hem de çok evet, önemli oluyor Dizi çocuğu değilim ben ne, evet. gerçek bir tiyatro sanatçısı olmaya çalıştım Kesinlikle evet. kesinlikle değerli olan da zaten ol. o Değerli da Evet. Dizilerde çünkü mankenler zaten yapıyorlar yapacaklarını. Neyse, yani orada ha. çok değerli arkadaşlarımız da Kuş kusurs, yani Kuşkusuz, kuşkusuz. E, orada olmaması gereken insanlar da o işi yapıyorlar işte. Ben sizin e, Kenter Tiyatrosu'nda oynadığınız bir oyunu zannediyorum Orta Üç'e gidiyordum. Evet. Batak Göl. Evet, evet. Zeki Özturanlı'nın evet. ne müthiş bir oyundu o. E yani Zeki Özturanlı'yı burada saygıyla, rahmetle pek evet. Peki... E, tanımayabilirler dinleyiciler. Evet. Oysa gerçekten çok seçkin bir yazar. Çok seçkin bir avukattı. Evet. Bafalı. Ee, onun bir oyunuydu Batakgöl. Çok başarıyla oynandı. Tabi dev gibi kadrolar vardı o zaman. Türk tiyatrosu ya. zirvedeydi. Yalnızca İstanbul'da 35 özel tiyatro vardı sanıyorum. Ya Yıldız Kenter benim hocam. Çok büyük bir oyuncuydu. Müşfik abi öyle. Evet. Şükran abi. Tabii ki. Müthiş bir kadromuz vardı. Çok güzel oynandı. Çok müthiş bir oyundu. Aradan bu kadar yıl geçti. Benim evet. dediğim herhalde evet. bir 40 yıl ev önce. Evet, evet. Yani 37 evet. Yıl. Yani bir de bir Üç Kız Kardeş oynadık. Onu hiç unutmam. Ya bu bugüne kadar e, Türk tiyatrosunda oynamış en güzel Çehov şey Üç Kız Kardeş müthiş bir kadroyla İnanılmaz bir e, güzellikte oynandı. Hala onu seyreden, e, yaşını başına almış deneyimli büyüklerim bana derler ki Erdoğan bütün o kadroyla iftihar ettik izlediğimize. Bu kadar mı güzel oynanır derler. Gerçekten müthiş bir kadroydu. Herkes çok güzel oynamıştı. Ya ne güzel. Evet. Onu ne yazık ki ben izleyemedim. Ee, ya. Yani o zamanki koşullar hep, evet. şey değildi. Yani bir çocuk için tabii, e, çok tabii, kolay değildi gayet, haliyle gayet ama değil. yine de o tutkuyu sürdürdük. Ben ben seni. <gülüyor> ya, <edermiş> abi, şeref, <gülüyor> şeref, şeref duyardım. Ne güzel olurdu. Evet. Ee, o yıllar dediğiniz gibi Erdoğan'a tiyatronun zirve yaptığı yıllardı. Müthiş müthiş. Ben 60 yılında ya. başladım. Diyeceksin ki Yavuz senin yaşın kaçta sen 60 yılında başladım. çok küçükken başladım Kadıköy halk evinde sağlık yurdu. Sonra Trendon'la Kamden'e Mutlu Yolculuk, Thornton Wider'ın. 62-63 yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde Yağmurcu. Ee, Türkiye Milli Türk Talebe Federasyonu'nda Leon Selalena, Wojsek, George Bühner'in, Çürük Elma, Atilla Alpogen'in. Çeşitli oyunlarda böyle amatör oyunculuk yaşamı var. 64 yılında İstanbul Belediye Konservatuarına girdim Hı -hı. ben aslında biliyor musun? O yıl Kenter Tiyatrosu'nda... E, o zamanki dormenlerle aynı bina içinde. Şimdi sevgili Ferhan orayı e, sağ olsun e, kazandırdı evet, İstanbul'a. E, orada üç kuruşluk opera Brecht'in ünlü oyununu yeah. oynayarak profesyonel oldum. Daha talebeken yıldızının beni davet etti. Birden bire böyle hayranlıkla karşıdan baktım o dev gibi oyuncuların arasında buldum kendimi. Sonra İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında. ...Güller'den konuşuyorduk, Utanç Dünyası... ...Ay Battı gibi çeşitli oyunlarda... E, e, ...orada da oynadım... ...oradaki dev oyuncuları tanımak... E, ...tanıma şansına... ...ulaştım... Hı hı. ...gerçekten... E, ...çok kendine özgü, ilginç... ...ve iyi oyuncular vardı... Bir, ...yani girmeseydim şehir tiyatresinde... ...onları yakından tanıma olanağı bulamayacaktım... Yeah. ...onun için çok e, şeyim ben... ...şanslıyım... ...sonra Amni Dilligil e, beni davet etti... Ayak takımı arasında Maxim Gorki ile ilk defa orada tanıştım. Çok başarılı bir oyun oynadık. Orada da e, bir daha hiç göremeyeceğim. Çok ilginç oyuncularla tanıştım. E, hatta <gülüyor> sağ olsun e, Nur içinde yasın Amine Hoca. Böyle ilginç insanlar alırdı tiyatrosuna. Yetenekli insanlar da vardı. Örneğin mesela Saadet Eli Açık. Saadet Sun oldu sonra şarkıcı. O <gülüyor> da oynuyordu. Ondan sonra şey e, Esmeray... Öyle ilginç şeyler vardı. Hakikaten evet. ilginç. Sonra 68 yılında... ...ben İstanbul Belediye Konservatoru'ndan... ...iki kez sınıf atlayarak... ...birincilikle mezun oldum. Herkes atar. Benimki ortada. Ee, en övündüğüm şey... ...öğretmenlerim. Kendilerini en içten... ...saygılarımla rahmetle anıyorum. E düşün ki bir ruya... ...Ahmet Kusitecer'in öğrencisi... Ya, oldum ben. Sabahattin Kudrettin... ...Melih Cedet ...hem öğrencisi... Hem neredeyse arkadaşı Yıldız Kenter gibi dev bir sanatçının talebesi Max Meynike'nin. Böyle nitiş hocalarımız oldu Eskrim'de Seyit Mısırlı. Sonra ben gazetecilik fakültesini de bitirdim daha sonradan. Orada da mesela Fahrettin Kerim Gökay. Şimdi söylesem kimse inanmaz ya. <gülüyor> evet hem çok teveccüh gösterdiler Tahir Alangu sulhi dönmezer bakur versan kimler anlatamam sana ne kadar özel insanlardı ve bana ne kadar hoşgörüyle davranmışlardı kendilerini rahmetle ve saygıyla anıyorum Aynı. Ee, ama dersen ki e, bu şansı yeterince değerlendirebildim işte her genç ne kadar değerlendirebiliyorsa o ya, kadar değerlendirebildim o. maalesef e, tabi e, havalarda uçuyorduk oda <gülüyor> o yaşlarda. Sonra e, yine 68 yılında Sayın Yıldız Kenter'in daveti üzerine Kent oyuncularının kadrosuna katıldım ben. Tekrar tiyatronun açılışı şu anda Harbiye'deki olan yeni biniyor. <gülüyor> Kenter'lerin ilk oyunu. Erdoğan dedi Yıldız Hanım Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet'i oynayacağız. İşte e, İngiltere'den de çok ünlü bir yönetmen gelecek ya, şu, şu güzelliğe bakın sen yani. de dedi, oynar mısın hem de Horacio rolünü <gülüyor> ya, ya, harika harika <gülüyor> Ay, yani, yani bir özel tiyatronun evet. Hamlet oynaması şimdi tabii bugün öyle, kimse inanmaz tabii, Hamlet de açılış yaptık ya. Deniz Keray diye çok ünlü bir yönetmen geldi müthiş bir kadroydu gene Sonra Batakgöl'de senin işte izlediğin hmm. oyunu oynadım. Demek ki 69'muş demek ee, ki benim ya evet da 70. Işte, öyle 68 68 yılıydı. Hmm. Evet fareler hmm. ve insanlar da oynadım John Steinbeck'in. İhtilal var Vanya'da müthiş oynanan demin dediğim gibi muhteşem oynanan bir ÇO 3 kız kardeş. İçeridekiler de başrol oynadım. Kenterler'de o zaman başrol oynamak çok zor. Yani hiçbir genç oyuncu evet. Kenterler'de başrol oynayamaz. Müşuk abiyle Yıldız Hanım varken. Ee, o dev gibi oyunda Meral Taygun kızı oynuyordu. Sayın Kamuran Yüce de komiser rolünü oynuyordu. Böyle çeşitli önemli rollerde oynadım. O arada Yüksek Gazetecilik Okulu'nu bitirdim. 71 sonu Yedek Subaylığımı Kara Kuvvetleri Ordu Foto Film Merkezi emrinde Mamak'ta yaptım. O sıralarda televizyon kuruluş aşamasındaydı. Binlerce kişi arasından sınava girdim, kazandım. Yani bilmediğin. Bir maceram daha var sevgili Ülkü. Yani sadece aktör değilim. Aylarca süren kurslar, elemeler sonucu 150 kişi radyoya, 20 kişi de prodüktör olarak televizyona girdik. Yani Ankara Televizyonu'nun en ünlü yönetmenleri, işte bu bizim kadroludur prodüktörleri. Sonra Ankara Televizyonu'nda Devlet Tiyatrolarının en ünlü oyuncuları ile birlikte o zor koşullarda Turgut Özakman'ın Ocak, ...Artur Miller'in Bedel Raw öldürdüğüm adam. Tatlı kaçık. Tenise Williams'ın sırça kümes. Cahit Atay'ın pusular. Oh harika. Evet, harika. Orhan Asena'nın Fadi Kız isimli televizyon oyunlarını ve filmlerini yönettim. Binlerce filmde ve dizilerde başrol konuştum. Sonra o aralarda Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldum dışarıdan. Ayrıca sonra döndüm çocuklarımla birlikte Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları ve Oyunculuk Ana Sanat Dalı tiyatro bölümünden de mezun oldum. Yani orada rahat rahat hocalık yapabilecekken. Hani sonra bitirmedi demesinler diye Türkiye'deki <gülüyor> bütün konservatuarları bitirdim. Harika. Evet sonra... ...TRT Televizyonları Drama Şube Müdürlüğü... ...yani Televizyon Oyunları ve Film bölümünün Hı. müdürlüğünü yaptım. İstanbul Televizyonu kurulunca bir süre daha İstanbul Televizyonu'nda çalışarak... ...ülkemizin en güçlü reklam şirketi olan Manajans'ın Manavizyon bölümüne prodüktör olarak katıldım. Beni oradan transfer ettiler televizyondan. Hı. Dört yıl orada çalıştıktan sonra rahatlık battı. Biliyorsunuz bu sahneye adım atan adam oradan kurtulamıyor... Sonra İstanbul Devlet Tiyatroları kadrosuna girdim. Bu tiyatroda düşüş, senin bildiğin gibi. Mariana evet, Pina'da evet. Orkan'ın Kapıların dışında ilk yıllar Orhan Asena'nın. Batı yakasının hikayesi müzikalde meşhur. Sonra Lodos'ta başrol oynadım. Ölüm Tuzağı'nda başrol oynadım. Michael Caine'in oynadığı rolü. Damdaki kemancı da o dev kadronun içinde bulundum. Sayın Hocamız Cüneyt Gökçen'in evet. yönettiği. Evet. Sonra onun yine yönettiği Cadı Kazan'ın da rol aldım. Patron, Gergedan Iyanusko'nun. Sonra tek kişilik düet, belki de İstanbul'da oynanan en güzel oyunlardan birisi oldu. Tek kişilik düette oynadım. Caligula, ünlü Kamyon'un eseri. Hı hı. Orada hı hı. çok önemli. Keria rolünü oynadım. Hı hı. Yani daha fazlası şu anda aklıma gelmiyor ama böyle bir sürü güzel eserlerde oynadım rol aldım. Bokert'in e, kapıların dışında da evet. ben de hep, yani evet. şey provalarda hep vardım evet. biliyorsunuz. Evet, evet. Evet, ve Türkiye'de ilk kez oynanmıştı. Evet. Senin katkını hiç unutamayız. Ya estağfurullah. Yani keyifle yaşı Evet, güzel ge, ge, böyle beni zorla yine aldılar. Evet. Genelde beni hep böyle zorla <gülüyor> alıyorlar genç arkadaşlar ama çok güzel bir oyun oldu çok doğrusu. Çok güzel bir oyun oldu. Çok, çok başarılıydı. Çok, çok, çok. Evet. Hemen o geldi O günler geldi. Şimdi eee ee, Erdoğan abi, şiirle bir ara verelim mi? Ne dersiniz? Ne, nasıl Dinleyicilerimiz istersen, becerebilirsiniz. Bir, bir şiir Aman daha efendim. okuyayım. <gülüyor> ya, benim aşık olduğum bir yazar var. Ee, sevgili Nazım Hikmet'ten. Yaşamaya dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın.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 Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil Ölmekten korktuğun halde Ölümüne inanmadığın için Yaşamak yani ağır bastığından Diyelim ki Ağr ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fukrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini.'' Diyelim ki dövüşilmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz, daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu, diyelim ki hapisteyiz.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 ''Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde, hatta bir buz yığını, yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya.'' ...yaşadım diyebilmen için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu harikulade sunuş için. Erdoğan abi yani müthiş müthiş... ...şiir. Çok da hoş bir şiir. Fakat sunuş tabii çok fazla... ...değerini buluyor, yerini buluyor. Evet, devam ediyor muyuz? Ya devam Erdoğan edelim abi. mi? Nahi lütfen, bakmayı. lütfen. Pekala... Hepsi birbirinden güzel şiirlerin. Hangisini okuyayım ki? <gülüyor> bir cezaevinde tecritteki adamın mektupları. Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Malum ya, bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, bizlere alatı katıa verilmez, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama, gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilemiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım, hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. E ben de kendi kendimle konuşuyorum fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi, şarkı söylüyorum karıcım. Hem ne dersin, o berbat ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime yüreğim parçalanıyor. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yanlayak, karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek, mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Ya yücümü kızartmıyor benim, onun bu an böyle zayıf, böyle hobbin, böyle sadece insan oluşu. Belki bu halin fizyolojik, psikolojik falan izahı vardır. Belki de sebep buna bana aylardır kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. Saat beş karacığım. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı toprakta mı? Ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sakat ve sızga atıyla, yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı, dışarıda bütün ussalığı, bütün takım taklavatıyla ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı. Bugün de apansız gece olacaktır. Bir ışık dolaşacak yanında sakatsız katın ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır. Yine o malum sonuna erdik demektir işin. Yani bugün de mükellef bir dağ için yine her şey yerli yerinde işte her şey tamam. Ben, ben içerideki adam yine mutat günlerimi göstereceğim ve çocukluk günlerimin ince sazıyla, Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla... Yine billahi kahredecek dilini aşadımı. Seni böyle uzak, seni dumanlı, eğri bir aynadan sereder gibi kafamın içinde duymak. Dışarıda bahar geldi karıcım, bahar. Dışarıda bozkırın üstünde birdenbire taze toprak kokusu, kuş sesleri vesaire. Dışarıda bahar geldi karıcım, bahar. Dışarıda bozkırın üstünde pırıltılar. Ve içeride... Artık böcekleriyle canlanan kerevet, suyu donmayan testi ve sabahları çimentonun üstünde güneş. Güneş artık o her gün öğle vaktine kadar bana yakın, benden uzak, sönerek, ışıldayarak yürür. Ve gün ikindiye döner, gölgeler düşer duvarlara, başlar tutuşmaya demirli pencerenin damı, dışarıda akşam olur bulutsuz bir bahar akşamı. İşte içeride baharın en kötü saati budur asıl. Velasıl o pul pul ışıltılı derisi ateşten gözleriyle bilhassa baharda rahmeder kendine içerideki adamı hürriyet denen ifrit. Bu bit tecrübe sabit karıcığım, bit tecrübe sabit. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben ömrümde ilk defa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 Mükemmel. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sevgili Ülkü, ne yapıyorlar? Çanakkale, o muhteşem savaş, o kahraman Mehmetçiğin anıtsal başarısı, tabii gene onu fevkalade güzel dillendiren Usta Ozan, gerçekten Büyük insan Mehmet Akip Ersoy evet. yazmış şiiri Çanakkale şehitlerine diye gerçekten de yakıştırmış. Ama niye insanların aklına Nazım Hikmet'in bir bekçinin ağzından Çanakkale Savaşı'na katılan bir bekçinin ağzından gayet sade anlattığı Çanakkale'ye dair şiir gelmez acaba diye hep merak ederim. Acaba o şiir, e, memleketimden insan manzaraları içinde miydi evet, acaba? Evet onun başına koy Öyle mi? Evet. Hı, tamam, evet. demek doğru hatırlamış. Yani, sevgili dinleyenlerimiz, bunu da bilsinler diye... Çok iyi olur. Okuyalım mı? Lütfen. Bakın ne diyor? Adamcağız, Çanakkale Savaşı'na katılmış bir bekçi. Nasıl anlatıyor katıldığı savaşı? Ya bu insanları günümüzde küstürüyoruz. Kahramanları küstürüyoruz içeriye atıyoruz. Evet. Yazık değil mi? Ya. Hı? Kendi damarlarımızı söküyoruz. Çok şey var da söylemek istemiyorum. Bizi de tutuklarlar belki. <gülüyor> Çanakkale'ye dair bir bekçinin anlattıkları. Mayıs'ın altıncı gecesi... Yaralandım. Sekiz yerimden. Yaranın ikisi hala kapanmadı. Teper vakit vakit. İngiliz'de karşı karşıyayız. Gayet de yakın. Bizim el bombası onun siperine gider. Gelir onunki bizim sipere. Hücuma kalktık. Üç adım atmadan yıkıldım yere. Kasıklarımın üstünü biçmiş İngiliz'in makinalısı geçti bir zaman başımı kaldırıp baktım gökte yıldızlar bizimkiler çekilmiş geri boyuna ateş eder İngiliz'in siperi kurşunlar vızır vızır geçer kafamın üzerinden başladım sürünüp gerilemeye toprağa ellerimle iterim anlım gevurdan taraf bir yandan sürünürüm bizim siper'e doğru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 Neyse, gayrı sabah oldu. İyice açıldı ortalık. Biz de siperin yanına vardık. Bir mavzer uzattılar. Yapıştım süngüsüne, beni çekip aldılar içeri. Sonradan hesapladım. Üç saate geçmişim, 25 metrelik yeri. Kaldım siperde bir zaman, iki büklüm. Yaralar başladı sızlamaya. Öğleye doğru... Beni bir arkadaşın sırtına yüklediler, geldik fırka nahiyesine, çadırlar, böyle kazıklar çakılı içinde çadırların, samanla doldurulmuş kazıkların arası, samanların üzerinde boy boy yaralı yatar, ağlayan mı dersin, küfreden mi dinine, imanına, makasla kestiler benim elbiseyi, kaldım anadan doğma, Çırılçıplak. bir kaput attılar üzerime, sargı bezi yok, yaralar açık ama Allah'tan kan akmaz, karışıp toprakla kurumuş, geçti bir zaman dalmışım. Koltuklarımdan tutulunca uyanı verdim çadırdan dışarı çıkarıldık vakit akşam gün kavuşmuş kavuşacak dışarım serin içerim sıcak dizilmiş mekkare arabaları sıra sıra suhiyeler atar yaralıları arabalara üst üste boş buğday çuvalı atar gibi altta kalanın canı çıksın bir tek arabada 10 15 yaralı bağrann mı dersin belki o dakika ölen neyse yola koyulduk Arı burnunun yolları taşlık, arabalar sarsılır bastı karanlık. Ben sırt üstü yatarım, altımda bir insan gövdesi kımıldanır. Göğsümde bir çit bacak ama tekinin yarısı yok. Bayır aşağı ineriz, gökyüzü tek mil yıldız. Bir de inceden inceye rüzgar, yürür birbiri peşinden arabalar. Kum iskelesine vardık sabaha karşı, bir çadır orada. Dışarı çıkmadan çadırın içinden seçlenir bile. Nerelisin? Filan yerli, babanın adı.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 Gayrı iyice ışıdı ortalık. Kumların üzerinde belki bin yaralı var, belki ziyade. Bekledik ikindi vaktine kadar, bir vapur geldi, iki bacalı, deniz renginde. Küfrede, bağıra çaara yüklediler bizi vapura, yine öyle boş çuval yükler gibi. Vapurun içi mahşer, vıcık vıcık, kan, islim, yağ, ter. Beni ambara indirdiler, yola koyulmuşuz, yedi gün... Yedi gece, kurtlandı yaraların. Kaputu açarım, kara kara başları beyaz beyaz kurtlar. Bakarım eğilip, hayvancıklar akıllı, kaçarlar beni görünce. Tekrardan girerler yaraların içine. Yedi gün, yedi gece. E, öldürmeyince öldürmez Allah. Türkün sağlamdır naturası, dayanır.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 ...devlete zeval vermesin. Devlete dua ettim o saat. Ee, işte Ay, sevgili Ülke Ayvaz. Ya. Şu çektiklerine bak. Ya Ve hainlere bakın. Hainlere bak. Ve ne diyor? Allah devlete zeval vermesin. Ya. Devlete dua ettim o saat diyor. İşte bu yürekle biz kurtuluş savaşını ya. gerçekleştirdik. Ya. Ya. Ama bu yüreksizlerle ne olacağız? Onu Allah bilir. Ah... ...sevgili Ülkü Ayvas... ...ne diyeyim sana... ...ne güzel günlerimiz oldu... ...ülkem... ...ne kadar güzelmiş eskiden... ...İstanbul'un doyulmazmış... ...ay keşke daha fazla tadını çıkarabilseydik... ...o zamanki İstanbul'a bak... ...şimdiki İstanbul'a bak... Yeah. ...çiçekler içinde... ...güneş pırıl pırıl... ...deniz tertemiz... Ortalık abu kusu binalarla tıklın tıklın değil araçlarla dolup dolu değil insanlar birbirine saygılı. Neyse ülkenin halinden bahsedeyim biraz. <gülüyor> zorla kaçıyoruz. Görevimiz zorla <gülüyor> kaçıyoruz. Ana ana ellerin nerede ve derin üzüntüsü gözlerinin. ''Uyanıyorum kanter içinde uykulardan. Bir uyur gezer gibiyim anaforunda caddelerin. Eğimiz öylesine uzak mı varamıyorum. Eski insanlarımız öldü ana. Yeni insanlarımız dost değil. Ne şarkılarda ne kavgalarda eski tadımız yok ana. Ağlarsan yalnızca sen ağlarsın. Yanarsan gönülden yanan sen.'' Bütün belalara siper olan, Dualarınla kurtaran sen, Biraz da başkaları kurtarsın vatanı, Deyip de bir köşeye çekilmesi kolay mı? Baştan başa yıkıldı dünyalarımız, Yapması kolay mı? Tüm halkımın hıçkırıkları boğazımda, Dünyayı sele verecek bir bulut gibi, dop dolu, Ah, bir yağ bilsem anacığım, yağmıyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Erdoğan abi, bir de büyük şairimiz, yakın zamanda kaybettik diyebileceğimiz büyük şairimiz Fazıl Üslü Dağlarcan. Evet. Tam bir şiir nedir? Ben dağlarcıyı tanırdım. Gerçekten Türk Edebiyatı'nın en iyi şairlerinden biridir. Başka bir batı ülkesi O şaire sahip olsaydı Her yere heykelini diker Ve sürekli onu Anardı Türkçenin en iyi şairidir Gene bir gün Kadıköy Belediyesi Bir gün yaptı ona Bu nikah dairesinin olduğu bir salonda O sırada Çeçen olayları olmuştu Hemen yazar Gayet kolay yazar. Çok güzel şiir yazar. Muhteşem. Çeçen Melih diye bir şiir yazmış. İşte da benim dostum, büyüklerim. Bana dediler ki ya Erdoğan sen de gel. Gittik. Dağlarca pek ayakta duramıyor. Rahatsızdı. Dedi ki benim bir şiir yazdım Çeçen Melih diye dedi. Onu dedi Erdoğan Ersever okusun dedi. Ben okudum. Çok mutlu olmuştu. Ben de oradaydım. Ha, <gülüyor> ne güzel. Evet. O akış senaryosunu ben yazmıştım. Ha, Hı -hı. Ha. Yazarlar sendikası ne için. Ne ünlü yazarlarımız vardı. Hı -hı. Rahmetli oldular. Çok Benim güzel bir Hatay bir gün. Meyhanesi'nden dostlarımdı. Hepsi nur içinde yazsın. Evet. Der ki Mustafa Kemal... ...ülkeler öder suçunu... ...Budalay yöneticilerinin. Suçunu öder... ...yavaş uçarsa kartallara kuş suçu öder erler orada burada yürekçe yaklaşmazsa boğazına saldırganın suçunu öder ırmak çöl olur yatağa akarsa azala azala Uluslar öder suçunu ergeç alçak yöneticilerinin işte dağlarca yazmış çok teşekkür ederiz Aziz aziznesin ne yazmış canım Usta Aziz Nesin Bakın Aziz Nesin'in şiirini okuyayım size Ondan bize net, kalanlardan net. Son istek Bitki olacaksam çayır çimen olayım Aman baldıran değil Yol altında kalacaksam Gelin arabaları geçsin üstümden çelik paletler değil Üstümde çocuklar koşulsun Ne kaçan ne kovalayan askerler değil Kerpiç yapacaksanız beni okullarda kullanın Cezaevlerinde değil Solum tükenmez de kalırsa ıslık öttürsünler. Aman ha düdük değil. Kalem yapın beni kalem. Şiirler yazan sevi üstüne ölüm kararı değil. Ölünce yaşamalıyım defne yapraklarında. Sakın ola ki silahlarla değil. Ey büyük ya, usta ya, nur içinde yazsın. Nur içinde yazsın. Değil mi? Ve bir vasiyet gibi de. Evet yani. Ee, kendi e, okulunun değil mi? Aziz Nesin, Okulunun bahçesine gömülü. Evet, Çocuklar bahçede koşturuyor. Yani hepimizin her zaman hele bugünlerde Türkiye'nin layık ve Atatürkçü güçleri olarak tüm gücümüzü ortaya koymamız gereken günlerde yaşıyoruz. Hiçbirimiz Türk aydınlanma devriminden ulusça asla ödün vermemeliyiz. Adalete şu günlerde daha çok ihtiyacımız var. Bakın size Paul Elvar'ın ünlü şiirini okuyayım. İnsanlarda tek sıcak kanun, üzümden şarap yapmaları, kömürden ateş yapmaları, öpücüklerden insan yapmalarıdır. İnsanlarda tek zorlu kanun, savaşlara, yoksulluklara karşı kendilerini ayakta tutmaları.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 Şiiri de e, Akadir ustamızın çevirdiğini e, evet. hatırlatalım. Evet. Siz Ali Bey, Veli Beyefendi busunuz. Gelecekler önünde suçlusunuz. Yöneteceksiniz de ulaşacak ha çağdaş uygarlığa ulusunuz. Ön karanlık, art karanlık, sağ karanlık. Sol karanlık, kara toprak içine mi gömülüyoruz? Bir ülke yarısı çırılçıplak, yarısının yediği ekmek tuz. Uyur itleri, inekleri, ayıları, bütün aydınları uykusuz. Milyonu trahom toplumun, milyonu sıtma, milyonu verem bilmiyor muyuz? Ne olmuşuz? Ne yapmışlar bize? Nasıl bağlanmış elimiz kolumuz? Böyle giderse biline hep Mustafa Kemal'le bile yokuz. De yüreğin nice yanarsa yansın, efendilerin yüreği buz. İşte Dağlarca Usta'dan bir şiir daha size. Olağanüstü. Dersse 50 evet. yıllık dersten daha etkili. Ama ne olur? Umutsuzluğa kapılmayın. Olur mu? Umutsuzluğa kapılmayın. Bakın Ahmet Arif ne yazmış. Ben gençlere güveniyorum. Televizyonlarda, gazetelerde sürekli Atatürk ve arkadaşları için yalan yanlış bilgiler verip, düşmanlık edip, insanları Şartlıyorlar. Söyledikleri hiçbir şey doğru değil. Ne yaptıysak onların sayesinde hep onlara borçluyuz. Nur içinde yasınlar. Bilmem haklarını helal ederler mi? Bakın Ahmed Arif ne diyor. Anadolu. Beşikler vermişim Nuha. Salıncaklar, hamaklar, havanan. Dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğinin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak, biliyor musun?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 İçeride dışarıda, derste sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının, dayan kitapla, dayan işle, tırnakla, dişle, umutla, sevdayla, düşle, dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerinde, kızlarım, oğullarım var gelecekte, Hiçbiri vazgeçilmez cihan parçası Kaç bin yıllık hasretimin goncası Gözlerinden Gözlerinden öperim Bir umudum sende Anlıyor musun? Harikulade bir şiir Ahmet Arif hocamızı da almış olduk Hiç eskimeyen şiirler Bin yıl sonra bile okunacak şiirler Kız alıp vermişiz birbirimize, tavuklarımız evet. birbirine karışmış. Evet. Bir dostluk, bir yan yana olmak. Bu böyle iki dizede nasıl söylenir eh, Ahmet Arif'ten? Sevgili dinleyenlerimize, bir de sahne diye Turan Ofazoğlu'nun bir şiirini okuyayım. Senin sorunlarınla diridir sahne, öz benliğinle yüzleşme yeridir sahne. Dünya sahneden sunar sana kendini, insanın ölümsüzleşme yeridir sahne. Oyunda durmadan kendini ararsın, şu göklerin altında oynadıkça varsın. Aşkın, kederin, umutların, sevincin, sen bunları oynayabildiğin kadarsın. Sahnede sensin ölen, sensin öldüren, kendi gülünç hallerindir seni güldüren, dünün, bugünün, yarının sahnededir, sahnedir sana tüm boyutlarını veren. Hem sen hem başkası olmaktır oynamak. İnsanlığı kendinde bulmaktır oynamak. Hayatı şeklin büyüsüyle avlayıp evrende coşkuyla yer almaktır oynamak. Çok teşekkür ederiz. Böylece oflaz olunur. Evet. Turan abi danmış olduk. Değerli evet. dostumuz, abimiz. <gülüyor> Tiyatromuzun çok önemli bir yazarı. E, bence de bence de. Tabii çok önemli bir yazarım. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Sayın Erdoğan Erseverdi. Erdoğan abi çok teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı. Beni davet ettiğiniz için ve bana bu e, programda konuşma olanağı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim. Aman ediyorum. efendim şerefle, şerefle. Sevgili dinleyicilerimiz, e, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.